80, 81, 82 ve 83 kavmi onunla tartışmaya girişti demişti ki beni doğru yola iletmişken Allah hakkında mı benimle tartışıyorsunuz ona şirk koştuklarınızdan korkmam Eğer ki Rabbim bir şey dilemiş olsun Rabbim ilimce her şeyi kuşatmıştır hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem siz, Allah'ın size hiçbir delil ve burhan indirmediği şeyleri, ona şirk koşmaktan korkmazken, kendisine şirk koştuğunuz şeylerden, ben nasıl korkarım? Şimdi, bu iki zümreden hangisi emin olmaya daha layıktır, eğer biliyorsanız. iman edenler, imanlarını zulümle bulaştırmayanlar, işte onlaradır emniyet ve onlar hidayete ermiş olanlaradır olanlardır. İşte bu bizim hikmetimizdir. Onu kavmine karşı İbrahim'e verdik. Dilediğinizi derecelerle yükseltiriz ve muhakkak ki Rabbim hakim, alimdir. Allah Subhanahu ve Teala burada kavminin Hazreti İbrahim ile tevhid hususunda mücadele ve münakaşa ettiklerini haber veriyor. Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Kendisinden başka ilah olmadığı, bana basiret verip gerçeğe ilettiği ve benim kendisi hakkında hüccetlere sahip olduğum halde benimle Allah hakkında mı mücadele ediyorsunuz? Sizin bozuk sözlerinize ve batıl şüphelerinize nasıl dönüp bakarım? Rabbimin bir şey dilemiş olması dışında ona şirk koştuklarınızdan korkmam. Sizin tapınmakta olduğunuz ilahların hiçbir tesir iddia edemeyeceği sizin ondan hakkındaki sözlerin batıl olduğunu benim onlardan korkmam ve onlara aldırmamam bir delildir. Şayet onların yapacakları bir şey varsa beni onlarla imtihana tabi tutun bunu geciktirmeyin aksine hemen yapın Rabbim ilince her şeyi kuşatmıştır onun ilmi her şeyi kuşatmış olup ona hiçbir şey gizli değildir size açıkladığım hususlarda bu ilahların basıl olduğunu anlayıp onlara ibadetten vazgeçmek üzere hala düşünüp öğüt almayacak mısınız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ve Allah'ın peygamberi Hud Aleyhisselam'ın kavmi, ada getirmiş olduğu hüccet bunun bir benzeridir kardeşlerim. Bu hususta Allah Azze ve Celle kitabında onlar dediler ki Ey Hud sen bize apaçık bir burhanla gelmedin. Senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz ve sana inanmayız. İlahlarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir şey söylemeyiz. De ki doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun. Sizin Allah'tan başka şirk koştuğunuz şeylerden ben uzağım. Hepiniz birlikte tuzak kurun bana. Sana da hiç müsaade etmeyin. Ben sadece benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Yürüyen hiçbir canlı yoktur ki o almından tutmasın buyurmuştur. Rabbimiz subhanehu ve teala devamı hem siz Allah'ın bize hiçbir delil ve burhan indirmediği şeyleri ona şirk koşmaktan korkmazken ben kendisine şirk koştuğunuz Allah'tan başka kendilerine ibadet etmekte olduğunuz bu kutlardan nasıl korkarım diyor. Evet. evet. İşte bu bizim işte onu biz kavmine karşı İbrahim'e verdik diyor Allah Azze ve Celle. Bu da korkunun tevhiddeki yeri önemini anlatan en güzel ayet-i kerimelerden. Öyle insanlar vardır ki daha korku nedir, korkunun esamesi nedir tanışmadan yelkenleri suya koyarlar halbuki İbrahim Aleyhisselam bu sözleri tam ateşe atılacağı bir esnada kendisini korkutuyorlar korkmuyor musun ya İbrahim dediklerinde İbrahim onlara siz bunları Allah'a eş koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkuyorum seçin bakalım dünya ateşi mi Yoksa buradaki ateş mi diyerek onlara yine diyeceğini o anda bile diyor. 84'ten 90'a kadar ve biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Her birini hidayete erdirdik. Daha önce de Muhu ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete erdirdik. İşte böyle mükafatlandırır ihsan edenleri. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da hepsi salihlerdendir. İsmail'i, Elyas'ı, Yunus'u ve Lusu da her birini alemlerden üstün kıldık. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimi de Onları seçtik ve onları dost doğru biliyorlar ilerstir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini onunla hidayet ederdir. Eğer onlar da şirk koşsalardı yapa geldikleri şey boşa çıkardı. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Şimdi bunlar onları tanımayıp da ederlerse biz onu inkar etmeyen bir karnı buna vekil kılmışızdır. İşte bunlar Allah'ın hidayet ettikleridir. Öyleyse sen de onların hidayetine uy. De ki ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemem. Bu ancak alemler için bir öğüttür. Allah süt ve kufvete burada kardeşlerim yaşı ilerledikten sonra İbrahim'e İshak'ı İhsan buyurduğunu haber vermekte o ve eşi Sara çocuktan ümitlerini kesmişlerdi. Onlar Mut kavmine giderlerken melekler kendisine gelmiş ve ikisine İshak'ı müjdelemişlerdi. Eşi buna şaşmış ve şöyle demişti var başıma gelenler ben mi doğuracağım? Ben kocamış biri şu elimde bir ihtiyar iken Doğrusu bu şaşıracak bir şey demişti. Allah'ın işine mi şaşarsın ey evin hanımı? Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir. O hamittir, mecittir dediler. Hud 72 ve 73 Onun vücuda geleceği müjdesiyle birlikte peygamber olacağını, neslinin devam edeceğini müjdelemişlerdi. Allah subhanahu ve teala başka bir ayette kardeşlerim ona salihlerden olan ishakı nebi olarak müjdeledik Saffat 112'de. bu müjdenin en mükemmeli ve nimetin en büyüğüdür Allah subhanahu ve teala biz de ona ishakı ishakın ardından Yakub'u müjdeledik Kud 71'de sizin hayatınızdayken bu çocuğun da bir çocuğu olacak Babasının gözü aydın olduğu gibi sizin de gözünüz aydın olsun. Muhakkak ki çocuğun çocuğu ile sevilmek neslin devamı sebebiyle de daha fazla olur. Yaşlı ana babanın zayıflığından dolayı çocukların neslin devam etmedi sanıldığı için bu müjde verilmiş ve müjde de onun çocuğunun ismi Yakup olarak müjdelenmiştir. Yakup kelimesi zürriyet ve son anlamında akıp kökünden türetilmiştir kavminden ayrılması onları terk edip onlardan uzaklaşması yeryüzünde Allah'a ibadet etmek üzere onların ülkesinden hicret etmesi üzerine bu İbrahim'e bir mükafat olmuştur allah Teala onun kavmiyle aşiretine beden olarak kendi sulbinden kendi dinine bağlı olan salih evlat vermiş bunlarla onun gözü aydın olsun demiştir Allah subhanahu ve teala İbrahim'i hidayeti erdirdiğimiz gibi daha önce de Nuh'u hidayeti erdirdik yani ona salih bir zürriyet bahsettik, buyurmuştur yine Rabbimiz onlar kullara merhamet olmak üzere ve yaratıklara lütfumuz olurlar. kendilerine kitap hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir Şimdi bunlar onları veya Peygamberliği tanımayıp da küfür ederlerse burada kitap ve hikmet Peygamberle ilgili mümkündür. <gülüyor> 91 ve 92 Allah hiçbir insana bir şey indirmedi demekle Allah'ın şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. De ki. Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup açıkladığınız çoğunu da gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? Sizin de atalarınızın da bilmediğiniz şeyler size öğretilmiştir. Allah de. Sonra onları bırak da sapıklıkta oynaya dursunlar. Şehirlerin anasıyla çevresindekilerini uyarasın diye sana indirdiğimiz işte bu kitap mübarektir. Ve kendisinden öncekileri doğrulayıcıdır. Ahirete inananlar buna da inanırlar. Ve onlar namazlarına da devam ederler. Evet. Allah subhanahu ve teala burada Allah'ı gerektiği şekilde tazim etmediler. Zira onlar Allah'ın kendilerine gönderdiği elçileri yalanlamışlardır buyuruyor. Ve allah Teala soruyu soruyor, arkasından Allah de buyurmaktadır. Bu rivayette onu Allah indirmiştir de şeklinde açıklanmıştır. allah Teala sonra onları bırak da daldıkları sapıklıkta oynaya dursunlar buyurmaktadır. Sonra onları kendilerine yakin gelinceye kadar bilgisizlikleri ve sapıklıkları içinde bırak oynaya dursunlar. Güzel akıbetin onlara mı yoksa Allah'ın mutlaki kullarına mı olacağını yakında bilecekler buyuruyoruz. 93 ve 94 Allah'a karşı yalan uydurandan, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, bana da vahyolundu diyenden, ve Allah'ın indirdiği gibi, ben de indireceğim diyenden daha zalim kimdir? Bir görseydin, o zalimler can çekişirken, melekler de ellerini uzatmış, can verip bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden, ve onun ayetlerine büyüklük taslamanızdan ötürü horluk azabı ile cezalandırılacaksınız derken andolsun ki biz ilk defa yarattığımız gibi yalnız ve teker teker huzurumuza geldiniz ve size verdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız hani ortaklarınız olduğunu sandığınız şefaatçılarınızı da beraberinizde görmüyorsunuz andolsun ki Aranızdaki bağlar artık kopmuştur. Ortak sandıklarınız da sizden kaybolup gitmiştir. Ölüm evet, göşeğindeki zalimlerden Allah Azze ve Celle bahsedir. Bu da Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah'a karşı yalan uydurarak onun için ortak veya çocuk kabul edenden veya allah Teala gö göndermediği halde Allah'ın kendisini insanlara gönderdiğini ileri sürenden daha zalim hiç kimse yoktur buyuruyor. İşte bu sebepledir ki Allahü Teala yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahyolundu diyenden daha zalim kimdir buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kardeşlerim Ademoğlu malım malım der halbuki senin yiyip bitirdiğin giyip eksettiğin ve tasatlıkta bulunup geçirdiklerinden başka başka malım yoktur bundan gayrısı gidici ve insanları terk edicidir, terk edicidir buyurmuştur Hasan'ı bahsediyor ki, kıyamet günü Adem oğlu bir kuzu gibi getirilir. Allahı Teala topladıkların nerede diye sorar. O da Ey Rabbim, topladım ve olduğundan daha bol halde bıraktım diye cevap verir. Allahı Teala kendin için önden gönderdiği nerededir ve o önden bir şey göndermediğini görür ve demiş ki. Andolsun ki siz ilk defa yarattığımız gibi yapayalnız ve teker teker huzurumuza geldiniz ve size verdiğimiz şeylerin ardına verdiğimiz şeylerde ardınıza bıraktığınız ayetin okunmuştur. Allahü Teala'nın hani ortaklarınız olduğunu iddia ettiğiniz şefaatleriniz onlar nerede ki varsa işte kıyamet günü olunca. Sebepler kesilir, sapıklık uzaklaşıp gider ve ede geldikleri iftiralar onlardan ayrılıp kaybolur da Allah'ı u Teala bütün yaratıkların gözlerinde onlara benim ortağım olduklarını ileri sürdükleriniz nerede diye onlara sorar. Allah bizleri bilerek bilmeyerek ona şirk koşmaktan beri buyursun. 95, 96 ve 97 Muhakkak ki Allah taneyi ve çekirdeği yaratandır. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Nasıl olup da yüz çeviriyorsunuz? Sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sukun, Güneşi ve ayı da vakit ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz, alim olanın takdiridir. Odur yıldızları yaratmış olan, karanın ve denizin karanlıklarında onlara yol bulasınız diye, ayetlerimizi bilen bir kavim için uzun uzun uza diye açıkladık. Evet kardeşlerim, Allah subhanahu ve teâlâ yine burada tane ve çekirdeği yarattığını haber vermekte. Taneyi toprakta yarar ve çeşitli sınıflar halinde ekinler biter. Değişik şekil, renk ve tatlarda meyveler çekirdekten çıkar. Bu sebeple de ki, muhakkak ki Allah taneyi ve çekirdeği yaratandır ayetini ölüden diriyi çıkarır ayetiyle açıklamıştır. Diri olan bitkileri, cansız ölü gibi olan tane ve çekirdekten çıkarır. Nitekim Rabbimiz Fahanehu ve Teala, ölü toprak onlar için bir delildir, biz onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık. İşte ondan yemektedirler. Kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden, bütün çiftleri yaratanı tenzih ederiz demiştir Yasin 33-36 bunu birbirine yakın manalarda olmak üzere birçok ibarelerle de ehl sünnet alemleri ifade etmişler kimi tavuğu yumurtadan yumurtayı tavuktan çıkarır derken bazıları salih çocuğu kafirden kafiri de salihten çıkarır demiş ve bunların dışında ayetin içerdiği daha başka ifadeleri serd etmişlerdir. Ama maksat bulunan hasıl olmuştur. Allah-u Subhanahu ve Teala güneşi ve ayı da vakit ölçüsü kılmıştır buyurarak bu ikisi kanunlaşmış, ölçülü bir hesaba göre yürürler, değişmez ve sapmazlar bilakis onlardan her birinin yaz ve kış girecekleri menziller duraklar vardır. Buna göre gece ve gündüz uzar ve kısalır. Nihayet Allah Azze ve Celle güneşi aşık, ışık, ayın nur yapan, aya konak yerleri düzenleyen odur demiştir Yunus 5'te. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a Ey Muaz şu güneş nereye gidiyor diye sorduğunda Allah ve Resulü bilir diye ne yapmıştır? Cevap vermiştir. O, Rabb'in arşının altına sevde etmeye gitti. İzin verilirse doğacak. İzin verilmezse öyle kalacak buyurmuştur. Yani ay da güneş de Allah'ın ayetlerinden nişanelerinden biridir. 98 ve 99 ve odur sizi bir tek nefisten yaratmış olan sonra bir karar yeri bir de emanet yeri vardır ayetlerimizi anlayan bir kalım için uzun uzuya uzadıya açıkladık o gökten su indirilmiş olan indirmiş olan onunla her bitkiyi çıkardık ondan yeşillikler çıkardık ondan yığın yığın taneler kurmaların tomurcuklarından sarkan salkımlar, birbirine hem benzeyen hem de benzemeyen üzümlerden, zeytinden, nardan, bahçeler yapıp çıkarıyoruz. Meyvesine bir meyve verdikleri zaman, bir de olgunlaştıkları zaman bakın, şüphesiz ki bunlarda iman eden bir kalın için ibretler vardır. Evet. Allah subhanahu ve Teala insan ve su ve bunun yeryüzündeki etkisini belirtiyor. Odur sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratmış olan buyururken, başka bir ayette de, Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden, bu ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinizden korkun buyurmuştur. Şu an sabah namazının vakti girmiştir, kılabilirsiniz. Sonra bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Ayetinin anlamındaysa i̇bn Abbas sonra rahimlerde bir karar yeri vardır diye tefsir etmişlerdir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ayetlerimizi anlayan ve Allah'ın selamının anlamını iyice kavrayan bir kavim için uzun uza diye açıkladık o gökten bereketli şekilde ölçülü olarak kullara bir rızık yaratıklara bir yağmur ve Allah'tan bir rahmet olmak üzere su indirmiş olan deprem mi oldu? nerede deprem oldu? Ankara'dan? Allah ben hissetmedim. Hasar var mı ki yani? Ben bir gürültü duydum, husku. <gülüyor> Allah Allah. Allah kaza allah Teala ondan üzümlerden bahçeler yapıp çıkarıyoruz diyor ki, bu iki cins hurma ve üzüm, hicaz halkına göre meyvelerin en değerlisidir. Belki de dünyada meyvelerin en iyisidir. Mütekin başka bir ayette allah Teala bunları kullarına nimet olarak verdiğini, hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden şerbet, şıra ve güzel rızık elde edersiniz ancak bu işkinin haram kılınmasından öncedir. Yine ayette ve orada da hurmadan üzümden bahçeler yarattık demiştir.